Şeytanın Hileleri Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Birinci Kısım allah Teala Nisa Suresi 118-119 ve 120. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki, muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten sapıtacağım. Kendilerini uzun emellere düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Kim Allah'ı bırakıp da, şeytanı bir dost edinirse, gerçekten bir ziyana düşmüştür. Şeytan, onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir. Allahü Teala, Ahraf suresi 12 ile 18. ayetler arasında şöyle buyuruyor. Allahü Teala şeytana, ben sana secde ile emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? buyurdu. Şeytan şöyle dedi: Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allahü Teala şöyle buyurdu: Hemen in oradan. Sana cennette kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve baya kimselerdensin. İblis bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver dedi. Allah Teala da "Sen mühlet verilenlerdensin." buyurdu. Şeytan "Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki insan oğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım." Sen de çoğunu şükrediciler bulmayacaksın, dedi. Allahü Teala buyurdu. Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Ant ki onlardan her kim sana uyarsa, Cehennemi hep sizden dolduracağım. Allahü Teala Hicr Suresi 16, 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve göyü bakan kimseler için yıldızlarla süsledik ve göyü taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki onu apaçık bir yıldız takip eder. Allahü Teala, Nahl suresi 98, 99 ve 100. ayetlerindeyse. Şeytan için şöyle buyuruyor. Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu şu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. Allahü Teala İsra Suresi 27. ve 53. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Mü'min kullarıma söyle ki en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan, insan için açık bir düşmandır. Allahü Teala Kehf suresi 50. ve 51. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yine hatırla o vakti ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan cin'den idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da şeytanı ve ona bağlıları kendinize dost edinir misiniz ki onların hepsi size düşmandır? Bunu yapmak zalimler için ne fena bir değişmedir. Ben şeytan ve yaranını ne göklerle yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman, insanları sapıtanları yardımcı edinmiş değilim. Allahü Teala Meryem Suresi 68. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbine andolsun ki biz onları şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız. Allahü Teala Fatır suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır. Allahü Teala Yasin suresi 60. Ve 62. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size öğüt vermedim mi? Böyleyken içinizden birçok kimseleri şeytan yoldan çıkardı. O vakit niye düşünür, akıl eder olmadınız? Allahü Teala, Saffat suresi 6, 7, 8, 9. Ve onuncu ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz, en aşağıda olan gökyüzünü, yıldızlardan ibaret bir süsle donattık. Hem o göğü, itaatten çıkan her şeytandan koruduk. O şeytanlar, melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Onlara, Ahirette devamlı bir azap var. Ancak meleklerin sözünü bir çalıp kapan olur. Onu da yakan parlak bir yıldız takip eder. Allahü Teala Zuhruf Suresi 36. ve 37. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Her kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu ona arkadaştır. Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. Allahü Teala Mülk Suresi 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Celalim hakkı için biz en aşağı semayı yıldızlarla donattık. Bir de onları şeytanlara taş atmalar kıldık. O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. İkinci kısım. Şeytan Allahü Teala'dan her iyilikten ve cennetten uzaktır. Cehenneme ve ateşe yakındır. Bunun için Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, cehennemden uzak ve cennete yakın olmak. Ve Allahü Teala'yı görme şerefine kavuşmak için şeytanı racimin şerrinden Allahü Teala'ya sığınmakla emrolundular. Bu emirle Allahü Teala, ey kulum, şeytan benden uzak, sen ise bana yakınsın. Halinin şanının ve vaktinin kıymetini bil. Edebini güzel eyle ki şeytan herhangi bir şekilde sana yol bulmasın. Der. Seni hile ile tuzağına düşürmesin, emirlere uymada, yasaklardan kaçmada, malına, ailene, çocuğuna gelecek olan kazaya razı olmada, edep ve şartlarını, tavır ve hareketlerini güzel ve makul eyle der. Bu anlatılan şekilde kulun, eozüye devamı olursa, şeytanın fitnesinden ve vesvesesinden, Nefsinin kötü düşüncelerinden, kabrin azap ve sıkıntısından, kıyametin dehşet ve şiddetinden, cehennemin elem ve kederinden kurtuluş beraati ele geçer. Böyle olan bir kul peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennet-i mevada Allahu Teala'ya yakın olur. Herhalde devamlı Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde bulunur. Nisa suresi 69. ayetinin Onlar ne güzel refiktir. sırrına masar olur. Allahü Teala İsra suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor. Doğrusu benim o gerçek kullarım var ya senin ey şeytan onlar üzerine hiçbir hakimiyetin yoktur. Rabbin ise vekil olarak yeter. Şeytana uymak, her kötülüğün esasıdır. Şeytana uymamakla, saadet-i nimetlere, rahata, hidayete ve ebedi cennete kavuşulur. Eûz'u okuyan kulun istifadesi Kul, Eûz'u okuyunca, beş şeyden istifade eder. Bunlar, 1- Din ve hidayet üzre sabit olur. 2- Şeytanın şerrinden, kötülüğünden ve aldatmasından selamette olur. 3- En sağlam kaleye girer. 4- Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bulunur. 5- Gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teâlâ'nın, yardım ve ihsanına kavuşur. Bazı geçmiş kitaplarda bildirilir ki, Araf suresi 17. ayeti kelimesinde bildirildiği gibi, şeytan Allahü Teala'ya, sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben insanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup, önlerinden gelip, öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm arkalarından gelip onları dünyaya düşkün ederim sağ taraflarından gelip taatlerine uç ve riya karıştırırım sol taraflarından gelip kalplerine günah lezzetini veririm der bunun üzerine Allahü Teala ona şöyle cevap verir İzzet ve celalime yemin ederim ki ben onlara Eûz'ü okumakla emrederim. Onlar Eûz'ü okuyup bana sığındıklarında ben onları sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz ey mel'un! dedi. Bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bir kimse günde bir defa evzu okumakla Allahü Teala'ya sığınsa, Allahü Teala o kimseyi o gün korur. Başka bir hadisi şerifte Alemlerin Seyyidi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Evzu okuyarak günah kapılarını kapayınız. Besmele okuyarak Taat kapılarını açınız. Bazıları da şeytan mümini saptırmak için her gün 360 asker gönderir. O mümin Allahü Teala yazığınca Allahü Teala o müminin kalbine 360 defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerinden birini helak eder demişlerdir. Şeytanın korktuğu şeyler. Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler Euzu okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahu Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya Euzu ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra kalbindeki nurun şuası Şeytanın şevketini, tesirini kırar. Askerini perişan eder. Senin hususiyetin onun gücünü yener. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer bin Hattaba radıyallahu anh, Ey Ömer! Şeytan senin gölgenden kaçar buyurmuştur. Bazıları da şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce, Sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi demişlerdir. Şeytan bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasına aldırmayacağını sıtk ve sebatını bilirse o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimse de ancak arada bir gizlice ve hırsızlık şeklinde şeytan tarafından vesvese ve tefrika zuhur eder. Bunun için kulun, halinin doğruluğuna devamı, uyanık bulunması, şeytanın gelmesine, aldatmasının zuhur etmesine karşı, ayık ve düşünceli olması lazımdır. Çünkü şeytanın aldatması, gayet ince, düşmanlığı ise, köklü ve pek eskidir. Şeytanın vesvesesi, insanın derisinde, etinde, kanında, sinirlerinde, damarlarında cereyan eder, akar. Şeytanla savaşırken neler yapmalı? Şeytanla savaşırken ve onun aldatmasına kapılmamak, tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi kelime-i tevhid ve Allahü Teala'yı anmaktır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i Allahü Allahu Teala buyuruyor ki: "La ilahe illallah benim kalemdir. Bunun için la ilahe illallah diyen benim kaleme girer. Benim kaleme girense azabımdan emin olur." buyurulmuştur. Yine buyurdu ki: "Bir kimse halis ve muhlis olarak la ilahe illallah dese cennete girer. Şeytan azaba sebeptir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse la ilahe illallah kelimesini söylese, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu bu halde görse ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda o kimse düşman karşısında kalkanla düşmanının silahından kurtulduğu gibi Şeytanın zararından kurtulur. Bunun gibi, Besmele-i Şerife'yi çok söylemekle, Şeytanla savaşılmış, Onun hile ve aldatmalarına karşı, Besmeleden yardım alınmış olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bir kimsenin, Şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince, Şöyle buyurdu. Böyle deme, Zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak evuzu besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fatlına güvenip dünyayı isteyenlerden onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da Şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görülür. Zira dünya ve dünyayı sevenler şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsanın da malı, mülkü ve çeşitli sebepleri vardır. Onun için lazım olan bunların hepsinden sevgiyi kesip Allahü Teala'nın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp her halinde ve işinde Allahü Teala'ya güvenmesi, tevekkül etmesi dönmesidir. Haram ve şüpheli şeylerde insanlara minneti terk, dünyanın mübah ve helalini az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir. Araştırmadan, incelemeden ateşin odunu yakması gibi bulduğunu yememelidir. Yediğinin ve içtiğinin nereden olduğunu düşünmeyen, haram veya şüpheli olup olmadığına bakmayan için. Kıyamet günü Allahü Teala'nın inayet ve ihsanı zuhur etmez. Bundan anlaşılıyor ki kulun yukarıdaki hallerde vera takva üzere bulunması, haram ve şüpheli şeylerden sakınması lazımdır ki şeytan ondan ümidini kessin ve o kimse Allahü Teala'nın yardım ve merhametiyle şeytanın kötülüğünden ve aldatmasından kurtulabilsin. Bir kimse bildirdiğimiz kelime-i tevhid'i ve besmeleyi okumazsa Zuhruf Suresi 36. ayeti kerimede bildirildiği gibi şeytan onun kalp ve göğsünde yakini olur ondan ayrılmaz. Bazen namazdayken şeytan onu vesveseye dülçar eder. Bazen haram ve mübahlardan nefsin şehvetlerinin yolsuz yerlerden teminine çalıştırır. Bazen de iyiliklere acele etmekten, sünnetleri, vacipleri, farzları, ibadetleri, nafileleri vaktinde yapmaktan onu geciktirir. Bu durumda o kimse dünya ve ahirette hüsran ve ziyanda olur. Böyle olan bir kimse kıyamette şeytanla olur. Bazen de ömrünün sonunda imanından olur. Kıyamet günü şeytan, Karun, Firavun ve Hamanla beraber ebedi olarak cehennemde kalır. İmanın gitmesinden ve şeytana uymaktan her an Allahü Teala'ya sığınırız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: Alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan Şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı Medhestir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı Hadistir. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak Esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya Teâlâ'ya yemin ederim ki, Sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır. Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını met etmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye, yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, dua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı, menşuttur. Yalan haberler veren, söz taşıyan, Gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı Vâsim'dir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp zina etmeleriyle görevlidir. Yedincisinin adı Eûr'dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza sen hırsızlık yapmaya bak fakir ve muhtaç olmazsın borcunu öder hanımına elbise alırsın sonra yine tövbe edersin der her mü''mine bütün hallerinde gafil olmamak her işinde şeytandan emin olmamak lazımdır nitekim hadisi şerifte şöyle bildirildi Abdeste musallat olan şeytan vardır onun adı velhandır şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız. Diğer bir hadisi şerifte namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki şeytan aranıza girmesin. buyuruldu. Osman bin Asi der ki: Ben Rasulullah'a benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer? dediğimde şöyle buyurdular: Seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana Hunzep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala ya sığın, Yani euzu oku ve üç defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına hitaben. Sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu. Buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu Araf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla kalplerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir. 3. kısım Şeytanın itirafı. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam efendimiz Emin Peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun pak âline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ensardan birinin evinde toplanmıştık. Sohbet esnasında dışarıdan şöyle bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana da izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var, görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktı Zira orada ve her zaman büyük oydu İzin ondan çıkmalıydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz duruma Vakıf oldu ve bu seslenen kimdir Bilir misiniz buyurdu Biz hep birden şöyle dedik En iyi bilen Allahü Teala ve rasulüdür bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o lanetlenmiş şeytandır. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun buyurdu. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu an ya Resulullah bana izin verin onu öldüreyim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu izni vermedi. Ona şöyle buyurdu. Dur ya Ömer! Ona belli bir vakte kadar mühlet verildiğini bilmiyor musun? Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. O buraya gelmek için emir almıştır. Kapıyı ona açın gelsin. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Muaz bin Cebel'den dinleyelim. O şöyle anlattı. Kapıyı ona açınca, içeri girdi ve bize göründü. Görünüşü şöyleydi. Şaşı bir ihtiyar, aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar at kılı gibi kıl sallanıyor. Gözleri yukarı açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibiydi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey Müslüman cemaat. Onun bu selamına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allahü Teala'nındır ey lanetli. Devamla şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. O iş nedir? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı mecburen geldim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sordu: O mecburiyet nedir? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabb'in katından bana bir melek geldi ve dedi ki: Allahü Teala sana emir veriyor. Düşük ve zelil bir halde ve tevazu ile Muhammed'e Aleyhisselam gideceksin. Adem oğullarını nasıl aldattığını ona bir bir söyleyeceksin. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Allahü Teala bana buyurdu ki söylediklerine bir yalan katarsan doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecekler. Muhakkak olan şudur ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur bana. Bundan sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed! Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buz eder ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Varlığını Allah yoluna veren bir gence... Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu: "Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra yıkadığı yerleri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra ihtiyacını hiç kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı bir fakiri." Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa, Allahü Teala onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Kısaca onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme işinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Kazancını helal yoldan kazandığını ve yerli yerine harcadığını görürsem, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nasıl olur? Ya Muhammed! Beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ey lanetli? Çünkü bir kul, Allah için secde edince, bir derece yükselir. Peki, oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman, onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Peki, ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki, Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere eline alır ve beni ikiye böler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Ebu Mürre! Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan onu da anlatayım. Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. Şöyle ki 1 Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. 2 O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3 Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. 4 Allahü teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı hakkında ona sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki, her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki, Osman bin Affan için ne dersin? Rahman'ın melekleri ondan utandığı gibi, ondan çok utanırım. Peki, Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah onun elinden bir kurtulsam! O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, ben onu bırakırım, ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar da kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime ebedi saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şakî kılan Allahü u Teâlâ'ya hamdolsun. Şeytan şöyle dedi. Heyhat, heyhat, ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve hesap gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Câhilleri, alimleri, ümmileri, okumuşları, facirleri ve abitleri. Bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale şeytan şöyle cevap verdi. Ya Muhammed, bilmez misin bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir İhlâsa sahip değildir. Övülmekten, Met edilmekten hoşlanmayan, Dirhemini ve dinarını sevmeyen Bir kimseyi görürsem, Bilirim ki, o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul, Malı ve övülmeyi sevdiği süre, Kalbi de dünya arzularına Bağlı kaldığı müddetçe, O size vasfını yaptığım Kimseler arasında, Bana en çok itaat edendir. Mal sevgisinin, büyük günahların en büyüğü olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed! Baş olma sevgisinin, yine büyük günahların en büyükleri arasında olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed! Her birini bir başka yere tayin ettiğim, benim yetmiş bin çocuğum olduğunu sen bilmez misin? O her çocuğumla birlikte yine yetmiş bin şeytan vardır. Onların bir kısmını alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını şeyhlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerden bir kısmını da âbitlerin başına derdettim. ettim bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. Böylece onların ihlasını alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlâssız yaparlar ama bu hallerinin farkında olamazlar. Şeytan bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya başladı. Şöyle dedi. Ya Muhammed! Rahib Basisa'nın tam yetmiş yıl ihlas ile Allah'a ibadet ettiğini bilmez misin? Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta, duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, Sonunda da küfre girdi. Allahü Teala Haşr suresi 16. ayette bu hususta şöyle buyuruyor: Yahudileri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kafir ol demişti de kafir olunca ben senden beriyim çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyiverdi. verdi. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Ya Muhammed! Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyeninde ben olduğumu bilmez misin? Her kim yalan söylerse, o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse, o da benim sevgilimdir. Ya Muhammed! Ben, Adem'e ve havva'ya yalan yere, Allah adına ant içtiğimi bilmez misin? Araf Suresi 21. ayetinde bir de onlara muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. Sonra da devam etti. Bunu yaparım. Çünkü yalan yere yemin, gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim... Talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa, hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer.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 ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namaz kılarken görürüm. O namazın içindeyken, sağa bak, sola bak derim. O da bakar. Bu yüzden yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Ya Muhammed, sen de bilirsin ki, her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlûb olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim, ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da namazını çabuk çabuk kılmaya başlar. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için, kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona, namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Bunda da ona mağlûp olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince esnemeye başlar. Şayet o, bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Bundan sonra o kimse, bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki, ben onlara ne tuzaklar kurarım, miskinlerine, çaresizlerine giderim, namazı bırakmaları için onlara şöyle derim, namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara gidip derim ki namaz kılmayı bırak çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. Sen de iyi olduğun zaman çok çakılarsın. Böylece o kimse namazını bırakır küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek giderse Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi: "Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun." Eğer yalanım varsa Allahü Teala'dan dile beni kül eylesin. Şeytan bundan sonra konuşmalarına şöyle devam etti. Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona yani şeytana aşağıdaki şekilde kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ey lanetli! Senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ey lanetli! Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerinin ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istifar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini köreden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tekrar bir başka mevzuğa geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman, ve ortalığa sıcaklık bastığı zaman, çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. Şeytan da cevap verdi. Rabbinden neler talep ettin? On şey talep ettim. Nedir onlara eğlânetli? Şunlardır. Bir, Beni adem oğullarının malına ve evladına ortak etmesini Allahü Teala'dan diledim Bu ortaklık talebimi Allah yerine getirdi Allahü Teala İsra Suresi 64 ayeti sonunda şöyle buyuruyor haram kazandırmakla mallarına ve zina yaptırmakla evlatlarına ortak ol onlara yalan yere vaatlerde bulun fakat şeytan Onlara yalnız bir aldanış vaat eder. Şeytan devamla besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allahü Teala'ya sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allahü Teala'ya şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. O birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla birlikte binerim. Yol ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. İsra Suresi 64. ayetinin başında Allahü Teala şöyle buyuruyor: "Hem insanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle şehvi çalgılarla kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle" Piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar. 2. Allahü Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları bana ev olarak verdi. 3. Bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Benim için bir ezan vermesini istedim. Bana çalgı aletlerini verdi. 6. Bana bir yatak arkadaşı vermesini istedim. Bana yatak arkadaşı olarak sarhoşları verdi. 7. Bana yardımcılar vermesini istedim. Bana kaderiye mensuplarını verdi. 8. Bana kardeşler vermesini istedim. Bana mallarını boş yere israf edenleri ve masiyet yoluna para harcayanları verdi. Bunlar da İsra Suresi 27. ayetiyle sabittir ki meali şöyledir. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Bir ara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allahü Teala'nın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim. Bundan sonra şeytan devam etti. 9. Ya Muhammed, Adem oğullarını ben göreyim, onlar beni görmesinler diye diledim. Allahü Teala bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapmasını diledim. Bu da oldu. Böylece ben nasıl istersem onlar arasından akıp giderim. Bütün bu isteklerimi verdi. Allahü Teala "Hepsi sana verildi." buyurdu. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. Böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı. Ateme adında benim bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa, gider onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkanı yok. İnsanlar namazları eda etmeden uyuyamazlardı. Benim Mütekazi adında bir oğlum daha vardır. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını gizlemeye çalışırsa Mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahü Teala o amel sahibinin yüz sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir. Benim adı kühayl olan bir oğlum daha vardır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa alimler meclisinde veya hatip hutbe okurken bunu yapar. Bu sürme onların gözüne çekildiği zaman uyuklamaya başlarlar. Alimlerin sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı. Hangi kadın olursa olsun, onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında bir şeytan bulunur. Onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela, elini kolunu dışarı çıkar göster der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra, o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Şeytan, bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed! Bir kimseyi dalalete düşünmek için, elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm. Ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde... Allahü Teala'dan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve rasulüdür diyen herkesi oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmaz, hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allahü Teala'nın kulu ve resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı Yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse ta ana karnındayken sait'tir. Şakî olan da yine ana karnındayken şakîdir. Saadet ehli kılan Allahu Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hut Sûresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle hak din üzere anlaşıp ayrılmayanlar müstesnadır. Ahsap Suresi 38. ayette Allahü Teala Allah'ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytana şöyle buyurdu. Ya Ebamurre acaba senin tövbe edip Allahü Teala'ya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olacağıma söz veriyorum. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ya Resûlallah! iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, ve cehennem ehlinin hatibi eğleyen Allahü Teala'dır ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şeytan cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Söylediklerimin hepsini doğru söyledim. Evvel ahir, zahir batın, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala Teâlâ eylesin. Keza onun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhimü selam selam ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya Teâlâ'ya hamdolsun.